Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç. Efendim Ayda birden bir kez daha merhaba. Ben Eczacı Mustafa Turunç. Tüm dinleyenlere, dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı bir kez daha iletiyoruz efendim. Evet, bu ayki konumuzda toplumsal tarafıyla baktığınızda çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz günü yani 1 Aralık günü Dünya AIDS günüydü. AIDS de toplumumuzun önemli bir sorunu. O nedenle bu ayki konumuzu hiv ve EİS'e ayırdık. Programımızda HIV ve AIDS nedir? Nasıl bulaşır? Bunun bir terminolojisini ele alacağız. Toplumdaki ön yargılar nedir? Bunları konuşacağız. Yani aşağı yukarı HIV ve AIDS ile ilgili her konuyu bu programımızda değerlendireceğiz efendim. Evet, konumuzla ilgili çok önemli ve bu işe kendini adamış bir uzman arkadaşımız var. Pozitif Yaşam Derneği'nden. Yasin Erkaymaz. Sayın Erkaymaz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Mustafa Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok yoğunsunuz biliyoruz ama e, yer ayırdınız. Programımıza geldiniz. E, bir kez daha ayda bir olarak sizlere teşekkür ediyorum efendim. Evet. E, efendim konuya gireceğiz ama <gülüyor> Sayın Erkay Kaymaz kimdir? Dinleyenler bir tanısın ee, isterim. Buyurun. Sayın Erkay Kaymaz kimdir? Tanısınlar. Ee, pozitif Yaşam Derneği'nde e, yaklaşık üç senedir e, destek merkezi dediğimiz bir projemiz var. Ve bu proje kapsamında destek merkezinden HIV pozitif kişilerin evet. ve yakınlarının hizmet aldığı bir birim var. Bu birimin yöneticiliğini yapıyorum. Onun dışında hani STK geçmişim, sivil toplum geçmişim pozitif yaşamla birlikte başladı. Ondan önce kurumsal bir şirketteydim. Hı hı. Sonrasında pozitif yaşama bir arkadaşım vasıtasıyla başladım. Ne kadar güzel. Şimdi ne kadar güzel diyorum. Gerçekten hı hı. derneğimizin çok önemli şeyler yaptığını biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz de bilecekler ve öğrenecekler efendim. Evet isterseniz yavaş yavaş girelim. Dün 1 Aralık HİV ve EİS ile ilgili önemli bir gündü. Hı hı. Biz Türkiye'de e, neler yaptığımıza geçmeden önce bir genel olarak e, nedir, hiv neyindir? nedir oradan başlayalım tamam. arzu ederseniz tamam. sonra devam edelim konuşmalıyız. Tabii ki e, şimdi öncelikle e, AIDS e, insan bağışıklık yetmezliği sendromu dediğimiz bir e, tıbbi durum. Hı hı. E, hiv de bu duruma neden olan e, virüsün ismi. Yani dolayısıyla e, HIV ile enfekte olduktan sonra kişiler seneler içerisinde herhangi bir tedavi ya da kontrol altına girmezlerse AIDS dediğimiz e, evreye gelirler ve... Bir şekilde diğer insanların bağışıklık sistemleri herhangi bir enfeksiyona karşı vücutlarını korurken ve kontrol altında tutarken... ...eğer herhangi bir tedaviden yoksunsa kişiler ve tedaviyle ilgili ve gerekli bilgileri de yoksa... ...dolayısıyla evet. e, AIDS dediğimiz e, evreye girmiş olabilirler ama şu anki etkin tedaviler kapsamında zaten... E, Kontrol altına alınabilir ve hayat boyu virüs baskılanabilir. Yani Dolayısıyla artık HIV AIDS günümüzde kronik bir rahatsızlık. Yani korkulacak bir durum yok. Evet. Her şey kontrol altında sadece sürekli takip ve tedavi ile beraber sağlıklı yaşamlarına ömürleri neyse devam ediyorlar. O zaman ben sözlerinizden şöyle anlıyorum. HIV farklı, AIDS farklı. Aynen öyle. Onu gerçi yani, bir parça açtınız AIDS, ama evet, biraz AIDS daha açalım. AIDS aslında hastalığın dersiniz. hastalık evresi. Hı -hı. HIV de bu hastalığa neden olan virüs. Eğer bu virüs kontrol altına alınmazsa ve gerekli takibi yapılmazsa... ...AIDS dediğimiz evreye yaklaşarak bağışıklık sisteminin... ...yani anlaşılacak şekliyle vücudun savunma kalesinin düştüğü ana AIDS diyoruz. Anladım, anladım. Tabii siz gelmeden evvel Hı -hı. biraz programa çalıştım. Ee, bu alanda kullanılan jargonlara da değineceğiz. Hı -hı, Oradaki hı -hı. hatalara da değineceğiz. Hı -hı, hı -hı. O bakımdan HIV virüsü demiyorum dikkat evet, ediyorsanız. Evet. <gülüyor> Çünkü Sohuz... virüsün virüsü anlamına aynen, geliyormuş. Aynen, <gülüyor> Nasıl iyi çalışmışım değil mi dersiniz efendim? <gülüyor> peki efendim. Şimdi HIV ve AIDS'i geçtik. Hı -hı. Ee, peki HIV pozitif olmak hı -hı. ölüm demek midir? Ee, HIV pozitif olmak aslında bu tarih itibariyle ve günümüz itibariyle ölümle eşdeğer bir şey değildir. HIV hani Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı açıklamayla artık kronik hastalıklar listesindedir. Yani hipertansiyon, şeker neyse aslında HIV de aynı kategoride yer alabilir. Hı hı. Ama e, kişilerin hayatlarına sağlıklı devam edebilmeleri için, kronik bu durumla yaşayabilmeleri için gerekli takiplerini zamanında yapmaları ve kullanmaları gereken, virüsü baskılamak için kullanılması gereken ilaçları zamanında kullanıyor olmaları gerekir. Anladım. Yani etkin bir tedaviyle hayat boyu kontrol altına alınarak, kronik olarak bu durumla yaşayabilirler sağlıklı bir şekilde. Evet. Peki, e, biraz evvel de konuşmamda hı hı. değindim. isterseniz. E, te, bu hastalıkların terminolojisinde kullanılan hatalarımıza Hı -hı. biraz değinelim Hı -hı. istiyorum. Önce doğrularını öğrenelim. Hı -hı. Ee, HIV dediğimizde biraz evvel de değindiniz gerçi ama insan bağışıklık yetmezlik virüsü diyoruz. Hı -hı. E, istediğini dediğimizde ne oluyor? İnsan bağışıklık yetmezliği sendromu. Sendromu evet. oluyor. Evet. Peki. Evet. Şeyin... E, Edinimsel bağışıklık yetmez. Anladım. yani hastalığın bütünü Aynen anlamına... yani hastalıklar e, çünkü hani bağışıklık sistemi çöktüğü için yani vücudun kalesi herhangi bir tedavi alınmadığı için Hı -hı. E, sıfıra indiğinde kişi bütün enfeksiyonlara açık hale geliyor. Ve dolayısıyla vücut kendisi savunaması hale geliyor. Anladım. Peki bugüne kadar benim de Hı -hı. kullandığım itiraf ediyorum işte HIV'li ACE'li evet. falan dememiz e, son derece hatalı. E şöyle bir var. hatalara hani biraz e, değinelim de. Yani hem söylemlerde hem de psikolojik olarak düşündüğünüzde li, li gibi ekler. Hani ayrımcılığı e, tetikleyen ve ötekileştiren ekler. Hiç Aslında, düşünmedim ama çok doğrusunuz. Evet, Şimdi evet. biraz daha derinden düşünüyoruz. Yani mesela AIDS'i dediğinizde hani kişiyi etiketleyip başka bir yere koymuş, yere koymuş oluyorsunuz. Gibi oluyoruz, ama HIV evet. AIDS yaşayan ya da HIV pozitif birey ya da HIV ile yaşayan kişi dediğinizde hmm. bu virüsü taşıdığını, sağlıklı olarak hayatına devam edebildiğini çok daha net gösteriyorsunuz. Bu tabii çok önemli. Özellikle bu alandaki profesyonellerin buna dikkat etmesi kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Ancak belki bu ilk adım olabilir de hı hı. toplumumuzu bu yöne doğru e, evrilmesinde medyaya da iletişim büyük kanallarına da büyük sorumluluk düşüyor değil mi? Onu kesinlikle. biraz daha altını çizerim arzu yani, ederseniz. Yani e, hem yani ben e, dilin, medyada lafınızı evet, kestim. Esnafro. Yani e, işte belli günlerde veya hı hı. E, bu tip ACE ile ilgili hı hı. bir hı hı. hastalıkla ilgili bir haberde baktığınızda dediğiniz anlamda düşündüğümde hakikaten e, ACE'li bilmem ne falan diye medyamızdaki o anlış şanlı spikerlerin evet, evet. E, anonslarını ve duyurularını evet. e, dinliyoruz, görüyoruz. E, aslında burada hani e, medyanın yapmaya e, ya çalıştığı şey hani kamu yararı. Taşısınlar taşıyan haberler yaşayan. yapmakla mükellefler ama bu haberleri yaparken kişilerin mahremiyet haklarını gözetme gözetmeyle mükellefler aslında. Hı hı. Ama ne yazık ki bu hani basın medya, görsel yazılı basın ya da televizyon, radyoda çok ihlal edilebilen bir durum. Çünkü hani e, herhangi bir tırnak içinde söylüyorum AIDS vakası olduğunda mesela genelde e, radyoda, televizyonda şu şekilde görüyoruz. İşte Rus hayat kadınları e, yakalandı ehç de oldukları saptandı. Ya, ve evet. bunu söylemekten ziyade hani orada yakalanan kişinin adı soyadı, resmi ve onu tanımayacak her şeyi de açıklamış oluyorlar. Ya, evet. Yani aslında hani e, HIV'sinin ne olduğu, ne olmadığı ve hani e, bir şekilde e, seks işçiliği yapan insanlardan dolayı hani bunun bulaştığı ile ilgili öngörüleri kullanırken aslında habere biraz reyting katmak adına Maalesef, çok da büyük mi, hatalar evet. yapıyorlar evet. aslında. Peki o zaman Şimdi ben doğru olmayanını söyleyeyim, siz tamam. doğrusunu düşün, söyleyin lütfen. HIV virüsü demeyeceğiz, ne diyeceğiz? HIV ile yaşayan ya da HIV pozitif birey. Harika. Ee, AIDS sendromu demiyoruz değil mi? Evet, AIDS sendromu yerine AIDS tablosu evresi mı? ya da AIDS tablosu. Tablosu diyoruz. Evet. Peki AIDS mikrobu demeyeceğiz herhalde. Evet, AIDS virüsü. Virüsü veya evresi mi demek evet, lazım? evet ki AIDS hastası veya hastalığı yerine biraz evvel de gibi yaşayan ya da AIDS ile yaşayan yaşayan demek lazım. Bu bir hayli dilimizi kesinlikle, bu konuda hakikaten kesinlikle. terbiye etmek gerekecek Sayın <gülüyor> <gülüyor> e, AIDS'li veya HIV'li de demeyeceğiz. Biraz Aynen. evvel de değindik. HIV, HIV pozitif gibi. kişi diyoruz. Evet. Ee, HIV kapmak veya hastalık kapmak <gülüyor> çok doğru bana da doğru <gülüyor> gelmiyor. Onun yerine Herhalde hivle en enfekte olmak. Evet, yani hiv virüsünü karşılaşmış olmak ve hiv edinmek aslında. Hani yani. E Sonuçta bu bir sağlık problemi ve hani üç tane temel bulaş noktası var. Korunmasız cinsel temas, direkt kan transferi sırasında olabilecek bir şey. Bir de anneden bebeğe gerekli önlemler alınmazsa doğum sırasında ya da On, emzirmeyince Onlara tabiyle. Onlara gireceğiz ama <gülüyor> merak ettiğim şimdi hakikaten bu dili düzeltmek adına evet. e, medyada büyük, büyük görevler düştüğünü söylediniz. Enfekte olmak. E, bununla ilgili e, medyaya yönelik. Gerçi derneğin hmm. çalışmalarınızı en sona saklıyorum hmm. ve de en önemli evet. bölümde bence o tarafı da. Hmm. Ancak bununla ilgili bir çalışmanız var mı bu dili düzeltmek adına? E, dili düzeltmek adına geçtiğim senelerde yaptığımız e, medya duyarlaştırma projesi vardı. Burada şöyle bir sistem izlendi. HIV haberlerini yapan büyük medya kuruluşlarından basım mensupları ve muhabir arkadaşlar derneğe davet edildi. Ve kendilerine küçük bir HIV sunumu verildi, HIV eğitimi verildi. Sonra her medya mensubunun bu haberleri yapan genelde sağlık muhabirleri oluyor. Bir HIV pozitif kişiyle eşleşerek HIV pozitif kişinin ...aslında gayet sıradan, yolda yürüyen, her zaman görebileceğiniz insanlardan... ...çok da farklı insanlar olmadığını, evet. çok da farklı meslek gruplarından insanlar olmadığını... ...birebir tecrübe ederek ve e, iletişime geçerek aslında dokunarak e, anlayabilmek çok ve kavrayabilmek adına... ...böyle bir proje yapıldı ve e, sayısını net hatırlamıyorum, yanlış bilgi de vermek istemiyorum. İşte. Galiba altı ya da yedi medya mensubu, yedi tane hipozitif arkadaşımızla eşleşti. Ve bundan sonraki haberlerde... ...aynı haber yapacak kişiler aslında bu dili yavaş yavaş düzeltmeye başladı. Çünkü hani karşısında gördüğünde yani HIV'li AIDS'li vesaire demek yerine... ...aslında HIVle yaşayan HIV pozitif birey ya da AIDS ile ilgili bir haber yapacağında... ...o tecrübe ettiği kişinin yaşadıkları ve yaşanmışlıkları ile alakalı bir tecrübe sahibi oldu ve empati kurmaya başladı. Yani güzel bir yöntem. Evet. Peki bu konuda bu eğitimi ve bu çalışmayı Hı. alanlarda bu dilli düzeldi mi hakikaten bir öyle bir gözlemimiz ya, oldu? Yavaş yavaş düzeliyor. düzeliyor. Yani hani artık AIDS HIVli AIDS'liler gibi e, haber başlıklarını görmek daha yani, az görmeye he, başladık. HİPOSTİFLER, e, yaşayanlar gibi haber başlıklarını görüyoruz ve yani, mutlu da oluyoruz. Peki. Peki efendim, o zaman yavaş yavaş şeye geçelim. Hı hı. Burada da toplumumuzda belli işte bilgisizlikten veya evet. yanlış bilgiden kaynaklı bir öngörüler var ve bu öngörülerin çoğu da çok doğru değil. Hı hı. Bu nasıl bulaşır bu? Bulaş, bulaş yolları nelerdir? Bulaş yolları nelerdir? Onu da kısaca. Ee, şimdi aslında üç üzere, tane programımız olsun, istediğiniz kadar konuşabiliriz. E, aslında en temel üç tane bulaş noktası var: korunmasız cinsel temas, Hı -hı. cinsel sıvılarla alakalı bulaşı sağlayan bir durum, e, kan transferi ve eğer gerekli önlemler alınmazsa anneden bebeğe doğum sırasında ya da emzirme yoluyla bulaş. Bu bulaş yolları dışında. Sosyal hayatınızı paylaştığınız alanlarda ortak tuvalet kullanımı, ortak giysi kullanımı, ortak eşyaların kullanımı, aynı tabaktan yemek yemek, aynı ortamda bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek. Bunların hiçbirisi HIV'in bulaşması ile ilgili bir sonuç değil. Anladım. Yani bilimsel olarak da bulaşamaz zaten. Evet onlara da geçiriz ama Hı. isterseniz tek tek biraz tamam. daha bizi dinleyenler daha iyi bilgi sahibi olsunlar. Mesela cinsel ilişkiyle... Geçer diyorsunuz evet. sorumasız diye, diye altına evet. çizdiniz evet. burada kondomlar sanıyorum çok önemli evet. e, kondom kullanımını e, daha evet. yaygın Yani atmayı... Güvenli e, birliktelik yaşama e, alışkanlığı kazanıldığında aslında hiveys alakalı gerekli önlemi kişiler almış oluyorlar. Hı hı. Peki kan ve kan ürünlerinden nasıl bir hı hı. E, geçiş var? Mesela ortak e, hani kişi madde bağımlısıysa ortak enjektör kullanımıyla ha, evet. hani aynı anda Doğru. birkaç kişinin aynı enjektörü kullanması ve hipozitif olan kişinin de durumundan haberdar olmaması halinde bir bulaş riskinden söz edilebilir. Ama yüzde yüz bulaşacak gibi bir durumda söz konusu değil. Ama en yüksek risk e, direkt kan transferi ya da iğneyle. ...olan temasla... Kan alıyor. transferlerinde de evet. alınan kanın... Alınan e, kanın e, gerekli kontrollerinin... Gerek, ...yapılması yapılıp, ve eksik yapılmasından... ...dolayı oluyor ki hani... E, ...mesela HIV ile enfekte olmuş... ...birisinin test yaptırması... ...gereken süre e, 90 gündür. 90. günün sonunda ancak... ...hani bünye antikor üretir... Hı. ...ve dolayısıyla herhangi acil bir müdahalede... E, ...kişilerden direkt kan alıp... ...bu gerekli kontroller yapılmadan... ...hani kişilere e, transfer edilmesi... ...durumunda... Bulaşan vakalar da var. Peki bir yaralanma... <gülüyor> sırasındaki çıkan kandan da Hı -hı. bulaşma olabiliyor mu? Şimdi şöyle bir bulaş olabilir. Yani eğer kişiyi HIV vasifi olduğunu biliyor ya da bilmiyorsa. Zaten biliyorsa müdahale eden kişiyi uyaracaktır Uyanmaz ama uyaracak gerek. bilinçte de olmayacaktır. Olmayabilir. olmayabilir. Doğru, e, doğru. Ama müdahale edecek kişinin sadece HIV ile alakalı değil, hepatit de olabilir. Başka bir e, enfeksiyon da olabilir. Bütün müdahalelerde aslında sterilizasyon önlemlerine dikkat ederek eldivanla müdahale etme seçeneğinin kullanılması kullandıklarını. Aslında bu bulaşı da ortadan kaldırdılar ki HIV aslında e, o kadar da e, çok uzun süre hayatta kalabilen bir virüs değil. Sadece insan denasında yaşayabilen evet, bir virüs. Evet, sizin bilgilendirme evet. E, broşürünüz vardı. Orada Hı -hı. baktığımda da ona ben de değinecektim. Siz de değinmiş oldunuz. Dış ortamlarda bakıldığında güneşle tema ve oksijen oksijen ve güneş güneş çok temas, oksijenle temas şeklinde çok kısa içerir. sürede değil mi? Evet. E, bu yaşa yani etkinliğini sürdürmüyor. Öl öyle. ölüyor herhalde. Aynen öyle. Tabiri caizse. Hı -hı. Peki anneden bebeğe geçişleri biraz daha Hı -hı. ayrıntılı isterseniz değineyim. Şimdi normalde e, anneden bebeği geçişlerde eğer e, bilinçli bir hamilelikse... ...artık hani HIV pozitifler bebek sahibi de olabiliyorlar. Bilinçli ve kontrollü bir hamilelikse... ...anneden bebeğe geçiş neredeyse yok denecek kadar az. Hani Türkiye'de de pozitif annelerden e, doğmuş olan 17 tane negatif bebeğimiz Şimdi var. Şimdi HIV pozitifli bir e, Hı -hı. anne veya Hı -hı. gebe kadın diyelim Hı -hı. Hı -hı. Ee, sağlıklı bir doğum yapabiliyor değil Yapabilir mi? Yapabilir ama bu doğum seçeneklerine dikkat ediyor olmak lazım. O Örneğin normal doğum evet tabii ki hemen tedaviye gerekiyor. başlaması lazım çünkü HIV vücuda girdiğinde seneler içerisinde kendisini kopyalamaya başlar ve Hı -hı. çoğalmaya başlar. Hı -hı. Buna karşında vücudun korunma hücreleri dediniz, CD4 hücreleri var. Bu Hı -hı. hücreleri azaltmaya başlar. Anladım, evet. Dolayısıyla Mesela üçüncü ayında dördüncü ayında de beşinci ayında kişi gebe olduğunu öğrenirse hemen antiretroviral tedaviye başlayıp e, virüs yükünün en e, aşağıya düşürülmesi sağlanır. Bu virüs yükü aşağıya düştüğünde zaten CD4 dediğimiz savunma hücreleri de artmaya başlar. Dolayısıyla doğum sırasında da alınabilecek yöntemlerde hani doğum esnasında anne özel bir. Şuruk kullanır. Bebek de doğumdan sonra özel bir tedavi ve takibi alınır. Evet. ve Dolayısıyla da hani hamilenin orta zamanlarında bile durumunu öğrenen annelerde yine negatif çocuk doğuma olasılığını gördük. Peki şeyi tavsiye ediyor musunuz? Hivli bir annenin emzirmesini. Şimdi bununla ilgili hiposif bir annenin bebeğini emzirmesi şu tıbbi bilgilerimiz dahilinde ve yani yaşanmışlıklar dahilinde önerilmeyen bir olgu. Çünkü süt anne açıyordu, sütüyle, evet. anne sütüyle bulaş mümkündür. Ee, Bebeğe mevcut. geçebiliyor. Evet. evet. O nedenle yani... Emzirmeyecek. Emzirmeyecek. Evet. Zaten onunla ekvesin, ilgili takviyeli. piyasalarda ek takviyeleri evet. ve mamalarımız Hı -hı. Mevcut. mevcut. Peki isterseniz bir de bu hastalıklarla ilgili de e, tanı ve testlere geçelim. Hı -hı. Burada bir miktar Hı -hı. değinelim arzu ediyorum. E, bunlar nelerdir? Çünkü HIV vücuda girdikten sonra sanıyorum yine sizin bilgilendirme noktalarınızdan <gülüyor> <gülüyor> bakarak söylüyorum bunu. Üç <gülüyor> <gülüyor> ve on iki yıl bulgu veremiyormuş. Evet, Bu çok evet. önemli bir hadise olarak evet, görüyorum. O nedenle neler yapmamız lazım sizden dinleyelim. <gülüyor> Tabii ki esnaflar. Ee, şimdi normalde kişi virüsle enfekte olduğunda e, direkt olarak diğer viral hastalıklar ya da enfeksiyon hastalıklarında gibi ani bir belirti yaşamayabilir. Sadece virüs e, diğer virüslerden farklı olarak RNA yapısına sahip bir virüsü ve zeki bir virüstür. Normalde vücuda girdikten sonra vücudun salınma hücreleri olan T hücrelerinin içindeki CD4'lerin içine yerleşir ve kendisini orada kopyalamaya başlar. Bu kopyalama süreci bulgusuz dönem dediğimiz döneme işaret ediyor aslında. Yani eğer e, kişi herhangi bir şekilde sağlık problemi yaşamaz ve... 12-13 seneye kadar bu süre uzlayabilir. Zaten hani hastalığın epidemisinin yani yaygınlığının sebebi de bu. Çünkü kişiler genelde bir sağlık problemi yaşamadıktan sonra hastaneye müracaat etmiyorlar. Yani, yani gerekli bir check-up alışkanlığımız yok, yok hani ilk olarak, olarak ve toplum olarak. Böyle bir imkanda bugünlere kadar da çok aynen, sunulmadı aynen, bizlere. Aynen. Yani dolayısıyla hani bulgusuz dönemde e, bunu yaşayan ve AIDS evresi dediğimiz evreye geldiğinde kişi e, tekrar hayata dönebilir büyük oranda ama herkesin bağışıklık sistemi aynı şekilde çalışmaz. Yani insanların karakterleri gibi düşünün. Herkesin bağışıklık sistemi bütün viral hastalıklara, virüslere ya da enfeksiyonlara farklı tepkiler ve farklı savunma yollarıyla cevap verebiliyor evet. diyorsunuz. Dolayısıyla hani kişinin son aşamada e, tanı almasından ziyade Erken tanıyla o aşamayı hiç görmeden hayatta sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün. Ama bu da nasıl olacak? Hani e, düzenli olarak HIV testi yaptırıyor olmak lazım. O yani hep duyarız ELISA testi falan evet, diye. Evet. Öyle bir test mi? Aynen HIV, antikor, ELISA testi. Yani hı hı. E, normalde vücudumuza e, eğer enfekte olduysak e, HIV ile karşı karşıya kaldıysak vücudumuz e, 90 günlük süre içerisinde e, bu virüse savaşması için antikorlar üretir. Eliza dediğimiz yöntem bu antikorları tespit etmeye yarar. Eğer kişi de bu antikorlar sonucunda pozitif bir sonuç alınırsa emin olmak için ikinci bir Eliza testi daha yapılır. Evet. Bu Eliza testi de pozitif sonuç verirse yani kişi şunu anlar evet yani hekim şunu anlar bir virüs var buna karşı vücut antikor geliştiriyor. Bu HIV. E, ...Eliza testi olduğu için HIV olduğunu anlar ama... ...yine de herhangi bir yanılmaya sebep vermemek için... ...Vestambulat dediğimiz bir doğrulama testi var. Bu diğer bu iki, testten... iki testten sonra aynen, yapılıyor? Aynen, İki bu? testten sonra... ...Vestambulat tekniğinde de direkt olarak HIV'in e, antikoruna bakmaz... ...bizzat virüsün kendisini arar. Ve dolayısıyla da iki testten sonra, iki pozitiften sonra... ...Vestambulat... Tekniğiyle pozitif sonucu almamış kişinin aslında hipozif olup olmadığı ile ilgili kesin bir şey söylenemez. Bu ve samlat testinin sonucunu görüyor olmak lazım. Anladım. Peki Yasin Bey bu şey, bu testler sözünü ettiğimiz testler. <gülüyor> çok özel komplike laboratuvarlarda falan mı yapılması gerekir yoksa hı hı. yani devletin laboratuvarlarında devlet hastanelerinde veya hı hı. diğer hastanelerimizde bulunabilip yapılabiliyor mu Evet şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz senede e, yürütmüş olduğu bir proje vardı e, ...gönüllü danışmanlık test merkezleri. Burada kişiler herhangi bir şekilde gerçek isimlerini de beyan etmeden... E, ...gidip HIV ile alakalı testlerini yaptırıyorlardı. Ama şu an bu merkezlerden bazıları kitlerin bitmesi nedeniyle... ...ve projenin zamanının dolması nedeniyle e, bu testleri yapmaya devam etmiyorlar. Ama kişiler herhangi bir özel laboratuvara giderek de e, gerçek isimlerini vermeden gönül rahatlığıyla test olabilirler ki hani bazı laboratuvarlar işte isminizi almak zorundayız gibi yaklaşımda da bulunurlar. Ama e, bununla ilgili bir genelge vardır. HIV testi yaptırmak isteyen kişinin... Böyle bir sorumluluk yok evet, yani. Böyle bir genel beyan verme zorunluluğu yok. yok. Dolayısıyla yok. bunu üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde özel laboratuvarlarda çekinmeden yaptırabilirler. Artı testin sonucu pozitif çıkarsa ve doğrulama testi sonucu da pozitif çıkarsa ülkemizde böyle bir uygulama yok. Yani kişinin direkt olarak etiketlen ...mesiyle ilgili bir durum söz konusu değil... ...sadece Sağlık Bakanlığı... ...verilerini güncel tutabilmek için... ...bu kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın... ...istatistiklerine geçmesini sağlar... Evet. ...dolayısıyla bunu yaparken de kişinin... E, ...kişisel... ...bilgilerini paylaşmaz... ...sadece anne adı, baba adı ve soy isminin... ...iki harfi ve doğum yılını kodlayarak... ...gönderir... ...yani kişi HIV tanısını aldığı an... ...herkes bunu öğrenecek ve herkes bundan... ...bilgi sahibi olacak gibi bir deşifrasyona maruz kalmaz... ...anladım efendim... Peki bu tedavi süreçleri şey midir, e, pahalı bir tedavi süreci mi bekler hastalarımız? Şimdi aslında hani HIV'e ilişkinliği... Veya HIV'le yaşayanları evet. diyelim, hasta evet. olarak da kabul etmiyor. Tabii yaşayan kişiler, yani HIV'le hayatlarını devam ettiren kişiler e, normalde yaptıkları Yaşam kalitelerini gereken, standartta evet. tutabilmek için... Aynen, e, Yaptılması gereken belirli testler vardır ve alması gereken bir tedavi vardır. Çünkü kullanılan tedavideki ilaçlar virüsü kanda sürekli baskılayarak virüsün artmasına engel olur. Engel olur. Bu o, pahalı bir Tedavi yani evet. e, ülkemizde üç dört çeşit kombinasyon var ama hemen hemen rakamları 1800-2000 liralık ilaç maliyetleri. Var. Her kür. Evet her ay e, ilaç maliyeti 1800-2000. Buna testleri de eklerseniz hani <gülüyor> 2000 liralık bir Anladım. tutardan bahsediyordu. Ee, önemli önemli çok önemli ama Türkiye'de hani ülkemizde işte tam e, ona geleceğim siz de anladınız <gülüyor> ha, ülkemizde <gülüyor> sosyal güvenceli mesela bu konuda. Afrika ile kıyaslandığında ya da başka ülkelerle kıyaslandığında şu an için ilaca erişimle ilgilenen bir problemimiz yok. yok yani devlet hani bunu sosyal e, olarak koruma altında alıyor. E, sosyal güvencesi olan herkes tedaviye herhangi bir katkı payı ödemeksizin ulaşıyor. Bu genel sağlık sisteminde, Aynen. sigorta sisteminde Aynen. ödenebilir Aynen. kapsamda ödenebilir değil mi? ödenebilir ve herhangi bir e, katkı payı da alınmıyor kişilerden. Evet ek olarak eğer kişinin herhangi bir sosyal güvencesi de yoksa kişiler yeşil kart dediğimiz yeşil e, hizmetten yararlanarak yine tedaviye koşulsuz olarak erişebiliyorlar. Sadece burada prosedür olarak ...uzayan bazı süreçler oluyor. İşte bu süreçlerde hani... ...kişinin ilaca erişimi, tedaviye erişimi... ...hani acilen ilaca başlaması gerekiyorsa... ...bu tedaviyi... ...bu yeşil kartın sonucunu beklemekle ilgili... ...on 15 günlük bir kaybı olabiliyor. Yani aslında hani bunun daha hızlandırılmış... ...olması gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Yani devletimizin yapacağı da... ...epey çoğun, şeyler var. Çoğun. Bunu ikinci turda... Tamam. ...biraz daha hı hı. altını kalın... ...şeylere çizerek... ...değinelim. Peki hep nasıl bulaşırı hı hı. anlattık. İsterseniz şimdi nelerden bulaşması biraz toplumumuz için de bu çok önemli. Hı hı. Çünkü hakikaten bu hastalıkla yaşayan toplumdaki bireyleri bir öcü gibi gören de bir toplumumuz maalesef. Evet, evet. Onları zaman zaman anlamsızca dışlıyoruz. Onları farklı noktalara koyuyoruz. O bakımdan Onlara da kısaca bir değinelim sonra bir nefes molası bir tamam müzik de. arası verelim ikinci tamam turda biraz daha farklı noktaları tamam. değinelim efendim. Buyurun. Normalde e, sosyal ilişkilerin hiçbirisiyle bulaşmaz Mustafa Bey. Ee, ...aynı odada uyumak... ...aynı tuvaleti paylaşmak... ...aynı bardaktan su içmek... ...aynı çatal kaşığı kullanmak... ...aynı tabaktan yemek yemek... E, ...aynı yerde vakit geçiriyor olmak... ...aynı havayı teneffüs ediyor olmak... ...yani sosyal ortamda bu alma imkanınız yok... ...sadece e, şöyle bir... E, ...ekstra durum olabilir... ...yani... Normalde dövme e, ya da Hı -hı. dişçiden özellikle ulaşır evet, evet. mı gibi şeyler var. Şimdi biraz önce de bahsettik. HIV aslında e, gün ışığıyla ve oksijenle temasında hayatını çok kısa sürede yitirebilen bir virüs. Evet, evet. Dolayısıyla bir dişçiden bununla ilgili bir enfekte olma durumu yaşamak için... ...yani dişçinin bir kişiyle gerekli işlemi yapıp o aletleri temizlemeden ya. saniyesinde size müdahale etmesi lazım ki hani böyle bir bulaş riskinin oluşturabilsin. O da milyonda bir bile. Yani hani ki siz de dişçiye gittiğiniz hani böyle bir işte ya ne yapıyorsun? Dersin herhalde, herhalde. Evet, güzel. <gülüyor> Anlıyorum. Hı -hı. Peki öpüşmekten sakınca yok. Evet. Aynı kaptan yemek Aynen. içmekte hiçbir sakıncı yok. Aynı kuaföre gidebiliyoruz herhalde. Aynen. Ee, ...hayvanlarımız varsa Ace'li arkadaşımızın... ...bak yine yanlış kullandım ha. ama yavaş yavaş yok. kendimi de... ...Hiv'le yaşayan edice, arkadaş. ...Hiv'le yaşayan bir arkadaşımız varsa Hı -hı. onun hayvanlarından da bize geçmez değil mi? Evet çünkü bu hayvana geçebiliyor ee, bir el ele tutuşabiliriz ee, hiçbir mahsuru aynen, yok. Aynen aynen. Ee, Sivrisinekler aynı odada teneffüs ediyorsak... evet, <gülüyor> ...yine aynı şekilde bir, bu da bir bulaş, bulaş değil. nedeni diyor. değil herhalde. Evet kapuk kolu çekmece şeyleri kolları Hiçbir falan şekilde. aman o tuttu evet, sana tut, hayır, ben de hayır, tutarsam hayır. bulaşır diye hayır. bir korkumuz olmamalı aynı tuvaletleri kullanabiliyoruz evet. aynı sofrada yemek içiyor yemek yiyip yiyoruz yani hayatınızda aslında sosyal olarak e, farklı yaşayamayacağımız yani aynı ortamlarda çok yok. rahatlıkla bulunabilir evet. hivle yaşayan bir arkadaşınız varsa ona daha sıkı sıkı sarılın ve ilişkinizi Kesinlikle. koparmayın diyorum çok ve bir kısa ara veriyoruz tamamdır. Herhalde. Ayda bir devam ediyor efendim. Bir e, müzik arası vermiştik. Candan Erçetin söyledi. İsmi neydi? Onlar yanlış onlar biliyor. Onlar yanlış biliyor değil mi? Ha. Evet. E, konumuzda da ilintili bir e, parça dinledik hep beraber. E, onlar sizin suçunuz değil diyor Yasin Bey. E, Candan Erçetin. Evet, e, ama kişinin de suçu değil değil Aynen. mi bu hastalığa Aynen. yakalanmak? Aynen. Evet. Evet. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha tekrar edelim. Ayda bir devam ediyor. Bu ayki konumuz HIV ve AIDS. Nedir? Ne olduğunu ilk turda e, sevgili e, yetkin arkadaşımızdan, yönetici arkadaşımızdan öğrendik. E, HIV'li hastalarımızın daha doğrusu HIV'le yaşayan arkadaşlarımızı dışlamamamız lazım geldiğini öğrendik. Durduk. E, sosyal yaşamda en ufak bir bulaşmanın olmayacağını da yine öğrendik. Ama konuğum kimdi? Pozitif Yaşam Derneği'nden e, değerli yöneticimiz Yasin Erkaymaz. Erkaymaz. Evet. <gülüyor> evet, Sayın Erkaymaz. İkinci turda isterseniz e, biliyorsunuz e, dün biliyorsunuz değil zaten e, <gülüyor> Türkiye'de bu işleri yapan e, yegane yerlerden bir tanesiniz. E, bir Aralık Dünya AIDS günüydü. İstanbul'da ve Türkiye çapında sizler Hı -hı. neler yaptınız onu öğrenmek isterim. Çünkü belli etkinliklerinizin olduğunu biliyorum. Evet. E, Türkiye'de biliyorum. sadece İstanbul'da değil birçok bölgede e, bu etkinlikler düzenlendi. Bizim koordinasyonumuz ve evet. yönetmemiz sayesinde. E, şimdi Aralık Dünya AIDS gününün e, amacı... ...hani e, toplumda Hiveys'e karşı bir duyarlılık ve farkındalık yaratmak. Ve dolayısıyla Hive'de yaşayan kişilerin uğramış olduğu... Ayrımcılıkların ve ön yargıların azaltılmasını sağlamak için e, gündeme getiriyor olmak aslında e, esas amacı. Hı hı. Pozitif yaşamın bu son iki e, sloganı da pozitif bak. HIV Çok herkesi şey. hepimizi ilgilendirir. Doğru. Gerçekten Doğru. de öyle. HIV AIDS insan olan herkese ilintilidir ve her şekilde insanları hepimizi ilgilendiren bir olgu aslında. Dolayısıyla da meseleye de pozitif bakmak lazım. Çünkü e, bir korku politikasıyla baktığınızda AIDS eşittir ölüm işte HIV eşittir ölümdür diye baktığınızda aslında hem kendinize zarar veriyorsunuz. Doğru. Hani varsa da bilmeyeyim test olmama da gerek yok nasılsa öleceğim gibi bir düşünceye kapılabiliyorsunuz. Ve Kendi, toplumda da... Korkayım. Partonluğu Aynen toplumda da değil böyle değil bir e, bilinç oluşturuyorsunuz evet. aslında hani hiv kronik bir rahatsızlıktır. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bunun sürdürülebilir, sürdürülebilir bir tedavisi vardır. Düzenli tedaviyle HIV baskılanarak hayat boyu kaliteli yaşamaya evet. Bun, devam edersiniz. Bununla yaşamak mümkündür aynen, ve kaliteli aynen. bir şekilde. Aslında hani, ki... bir aralığı gündeme getirip hani ülke gündemine biraz daha bunun e, pozitif bir durum olduğu ve pozitif bakılabilecek bir mesele olduğunu anlatmaya çalıştık. Harika. Kimler destek verdi efendim bu etkinliklerine? Destekçiler o kadar uzun ki uzun, hepsini evet. e, isim isim saymak olarak Doğru, çok zor ama olabilir bir ama... Bir, e... E, bir bir aile destekçimiz Destek vardı. çıkkalı evet. evet. Peki isterseniz burada aşamadan sonra bu başarılı etkinliğinizden <gülüyor> sonra sizlerin bildiğim kadarıyla belli talepleri var. Evet. Özellikle en büyük oranda tabi devletten beklentilerimiz evet. var haklı olarak insan olarak. <gülüyor> o beklentilere biraz geçelim istiyorum. Talepleriniz beklentileriniz evet. nelerdir? Yani aslında hani e, polis bir yaşamın da bu yaşam derneğinin varoluşundaki en büyük amaçlardan birisi HIV ile yaşayan kişilerin diğer insanların ulaşmak istediği her şeye diğer insanlarla insanlardan herhangi bir e, ayrımcılığa uğramadan eşit haklarla buna ulaşılı olabilmeleri. Bu iş ve çalışma hakkı. Evlilik hakkı, eğitim hakkı e, ve tedaviye erişim ve e, her şeye erişimle alakalı herkese eşit olmak gibi bir son derece insani bir istek aslında. Bunun da yapılabiliyor olmasıyla ilgili hani devletin büyük sorumlulukları var. Yani Hiveys anlamında devlet tabii ki çalışıyor ama e, belirli bir süre hani e, Hiveys Türkiye için istatistik tutulan bir durumda. Ama buna yönelik, hivleşen kişilere yönelik, Sağlık Bakanlığı'nın ya da karar vericilerin aslında biraz daha konuya eğilmeleri lazım. Şu an Türkiye'deki mevcut e, hivet vaka sayısı e, 4177. Yani dünyanın birçok ülkesine kıyasladığınızda bir sürü ülkede bir buçuk milyonun üstünde e, özellikle Afrika'da daha çok insan HIV ile e, yaşarken Türkiye'de bu sayı az görünüyor. Ama bu az görünmesinin sebebi biraz önce bahsettiğimiz bulgusuz dönemde olan kişilerin durumlarını bilmiyor olmaları ve Aynen. korktuklarından dolayı da... ...teste gitmemelerinden dolayı... Bir de tabii rakamın az olması demek bu, bu sendromun, bu, bu şeyin yok sayılması demek kesinlikle. anlamına da gelmiyor. Kesinlikle, son kesinlikle. Dolayısıyla evet. hani aslında Sağlık Bakanlığı ve devletinin en önem vermesi gereken şeylerden birisi... E, ...HİV'le yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşmasında aslında pozitif bir ayrımcılık... ...mesela yeşil karta müracaat ediyor ya da sosyal güvencesine ulaşmakla ilgili sorun yaşıyorsa... Hiv'e ilgili tedavi aldığı raporu gösterdiği an koşulsuz olarak bu kişiler tedaviye erişebilmeliler. Evet. Bir yandan da e, toplumun Hiv'e ile alakalı bilinçlendirilerek e, kişilerin test olmaktan korkma eğilimini azaltmak lazım. Bununla da ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor olması lazım. Hani ama bu insanları korkutarak ya da ürküterek değil, yani bu ...bir sağlık problemidir, sağlık durumudur... ...bununla karşılaştığınızda yapılabilecek bir e, tedavisi vardır... ...ve devlet yanınızdadır... De ...göstermesi o, gerekir... olguyu yok saymadan ama dışlamadan da... Evet. Evet. ...peki e, sosyal güvenlik kapsamında Hı -hı. olduğunu söylediniz birinci turda... Hı -hı. ...ama e, yeterli olmadığını şimdi sizin sözlerinizden anlıyorum... Evet. Evet. ...bu konuda yetersiz hangi noktalarda oluşuyor... Aslında şu an yetersiz değil ama tedaviye sosyal güvenceye ulaşmak için geç başlamak zorunda kalan arkadaşlarımız olabiliyor. Örneğin ee, HİR tanısını alıyor, herhangi bir sosyal güvencesi yok. yok. karta müracaat ediyor. Aa, Yeşilkar evet, süreci yok. bir aya yakın sürüyor ki o kişinin hemen tedaviye başlaması değil lazım. Evet, ki Maddi olarak da hani, ee, şu an birçok insan hani ee, hemen... 2000 lirayı ödeyip bu ilaçları da alamıyor. Dolayısıyla doğru, bir aylık doğru. süreci beklerken biraz önce bahsettiğimiz HIV vücutta daha da çok artmaya başlıyor. Anladım. Ve CD4 dediğimiz savunma hücreleri evet. de azalmaya başlıyor. Evet. Aslında hani klinik olarak hayati bir tehlikeyi bilerek yaşıyor kişiler ve ellerinde olmadan yaşıyorlar. yaşıyorlar. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde Vestambulat testi pozitif olan kişinin sağlık hizmetine ulaşmasının önünde herhangi bir engel olmamalı. Ve direkt o kişi tedaviye testlerini ve ilacına hemen anında erişebilmeni. Yani bu prosedürler aslında hivesle biraz daha peki, farklı. Peki böyle olur. bir şeyi talep ettiniz mutlaka. <gülüyor> Devletin yaklaşımı nedir? Yani buna tabii ki olumlu bakmak lazım. Ve dediğiniz gibi <gülüyor> böyle bir test sonucunu bildiren kişiye hemen ilgili olması gereken tedavinin hemen başlaması lazım ki bu... En azından bu toplumsal bir yarayı da şey hı -hı, yapmak hı -hı. için yok etmek için de çok önemli dediğiniz gibi. İşte, yani bu bürokratik engellere takılarak o zaman kaybetmek. Aynen, aynen. E, yani bu hastalığın da bir şekilde artmasına da neden oluyor. Tabii herhalde. ki çünkü hani, tedavi almayan bir hipozitif ve durumunu e, bildikten sonra tedavi almayan bir hipozitif... E, ...sağlık şartları olarak e, daha kötü zamanlar geçiyor ve psikolojik olarak da hani desteklenmesi lazım. Çünkü kişi bunu ilk öğrendiğinde bir travmayla... ...geliyor ve dolayısıyla da hani... ...öncelikle kişinin HIV yaşadığını kabul etmesi için bir sürecin geçiyor olması gerekiyor. Yani böyle bir pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar hakikaten. Yani, hak ediyorlar evet. ama bu sadece Hiveys'e alakalı değil. Bütün kronik evet. rahatsızlıklarda. Yani kişinin eğer ilaç raporu varsa ve bu ilaçları ömür boyu kullanacağını dair bir kez rapor aldıysa artık bu otomatik olarak yenilenmesine bile gerek yok. Sayın Erkaymaz tabii yani insan olarak her şeyi çok kesinlikle, hak ediyoruz da her hak ettiğimizde alabilen bir ülke değiliz. Hiç evet. olmazsa bazı evet. noktalarda biraz daha duyarlılık evet. olursun diye evet. söyledim. Yoksa son derece haklısınız. <Gülüyor> ee, başka taleplerimiz var mı? Böyle. Onun dışında e, mesela mahremiyetle alakalı hı hı. şu an hani Türkiye'de Hiveys'e ilişkin net ve e, belirli bir kanun yok. Sadece e, hani ülkemizde de hani 1985'te ilk vaka görüldüğü için evet. sadece çeşitli yönergeler ve e, eklemelerle e, bir takım şeyler var ama yerel bir ya da ulusal bir kanunumuz Hiveys politikası ile alakalı bir kanunumuz yok. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları elbette ki var. Ama e, normalde de hani bunun ee, ...kanunlarda da yerinin oluyor olması lazım, Çok işte tedaviye var. erişim hakkı, yani e, kişisel bir insan hakkı aslında bir yandan baktığınızda, evet, dolayısıyla hani kanunlar kapsamında da yer alıyor olması lazım ve korunma altında alınıyor olması lazım diye hissediyorum. Peki nasıl bir yaklaşım var devlet kanadından sizin? <gülüyor> yani hani bizim tespitlerimiz e, tabii yani ki sahipleniyorlar. Şöyle bir alışkanlık vardır. Aa tabii ki çok haklısınız. <gülüyor> Yapacağız bunları <gülüyor> ama cekcaklarla mı kalıyor yoksa somut adımlar yani atılabiliyor? Açıkçası hani e, bireysel olarak düşüneceğim. Yani şu an hani sayıların çok yüksek olmadığı işte milyonlara ya da yüzümlere ulaşmadığı için. Hani hivle yaşayan vatandaşların ilaçlarını da veriyoruz. Tedavilerini de e, ...sağlıyoruz ve dolayısıyla... ...hani devlet D sorumluluğunu yerine getiriyor. Evet, daha ne istiyorsunuz? Evet, Kibarca demeye mi getiriyorlar? şu an... hani ...bu yapılabilir bir şey ama... ...hani bu teste giden kişilerin ve durumunu... ...öğrenen kişilerin sayıları arttıkça... ...bu sayı... E, ...4177'den 100 bin lira, 200 bin lira... ...300 bin lira ulaştığında... ...o zaman hani devletin de ilacı... ...karşılayamamakla ilgili bir sorunu başlayacak. Çok haklısınız. Çünkü maliyetli bir tedavi... ...ve yurt dışında üretilen... ...ve yurt menşei olan... ...ilaçlar kullanılması gerekiyor. Ve dolayısıyla da aslında şu an... ...bu durum daha fazla büyümeden... ...bunu kontrol altına almak adına... E, ...kişilerin teste yönlendirilmesi... ...eğer gerekiyorsa, HIV ile enfekte oldularsa... ...tedaviye başlamaları zaten... ...bu dağılımın durmasını da... ...sağlayacaktır. Anladım. Yani yol yakınken... ...hani gerekli önlemler Çok adında... ...hem sayısı. HIV ile yaşayan kişilerin uğradıkları... ...ayrımcılık ve önyargı azalacaktır. Hem de HIV ile enfekte olacak kişi sayısı da... ...azalacaktır. Yani bu bilince sahip... Olurlar dilerim. Hı hı. Olduklarında da dediğiniz gibi ilaç harcamaları da son derece alt yüzeylerde olacak. Kesinlikle. Bu da e, devletin de en azından ciddi bir, şey bir tasarrufu olmuş olacak. Hı hı. Son derece haklısınız. Peki efendim şeyi de öğrenmek isterim. Dünyada bu trend yukarı doğru mu gidiyor? Türkiye ile bir karşılaştırmasını yapalım. E, şimdi edersiniz. şöyle yapalım. Bu toplumsal duyarlılık evet. arttıkça bu hastalıklardan hı hı. E, azalmalar oldu hı hı. mu? Şimdi ilk 1981'de dünyada e, tıbbi olarak tanımlanan tıbbi olarak tanımlanan bu durum e, 1985'te ilk defa Türkiye'de görüldü. Ve diğer dünya ülkeleri Hiveys'le alakalı olarak öncelikle ...tedavi, bakım ve destek aşamasında üç ayaklı bir mücadele başlattılar. Ama Türkiye'de zaten sayıların az olması ve vakaların az olmasından dolayı... Hı hı. ...sadece tedavi aşamasında bir destek sağlanmaya başladı. Yani HİBEİS'le mücadelenin iki temel noktası eksikti aslında. Ancak 2000'li yılların ortalarında, 2000'li yılların başlarından itibaren... ...yani iki yıllarda sürü e yıllarda Savaşım Derneği'nin bireysel çabalarıyla bir takım... Destek olma çalışmaları yapılmış olabilir ama ilk olarak 2005 tarihi itibariyle pozitif yaşamın kurulmasıyla birlikte kişilerin destek alabilecekleri ve kapısını çalabilecekleri bir kurum oldu. Ve dolayısıyla da tüm dünyada uzun süredir devam eden tedavi destek ve bakım sürecine Hani Türkiye yeni yeni dahil oldu. Ve dolayısıyla da hipozitif e, bireyin kendisiyle ilgili sağlık durumunu kabul etmesi, tedaviye alıyor olması süreciyle uzlaşmış ve bunu bir problem olmadan görmeden, e, problem olarak görmeden yaşamaya devam etmesini yavaş yavaş sağlamaya başladık. Ama ilk zamanlarda böyle bir destek kısmı da başlamış olsaydı aslında duyarlılık çok daha artmış olacaktı. Anladım. Ee, yani anladığım kadarıyla çok fazla bu şey e, İME, e, <gülüyor> Sağlık Bakanlığı verilerine göre düşme gözüküyor gibi olsa da aslında çok <gülüyor> düşmediğinin... Evet yani aslında 2008 ve 2009 sayılarında e, ciddi real bir artış gözlemlendi. Ama şu anki mevcutta bildirilmiş olduğu sayılardan da çok kısa bahsedebiliriz. Bu sayılarda şu an ilk altı aylık sayılar olduğu için bir düşme varmış gibi görünüyor. Ama, ger Ama gerçekte e, öyle mi? Tüm senede gerçekte... ...ya yani çok gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Düşünmüyor. Ki hani bu da vakası bilinen ve hastaneye müracaat etmiş kişilerin evet. e, sayıları ile alakalı... ...şu an bulgusuz dönemi yaşayan birçok arkadaşımız var. Tabii olabilir. bu olguları biraz daha kamuoyuna yaydıkça... ...devletten talepler arttıkça Hı -hı. sanıyorum devletteki bu duyarlılık da Hı -hı. gelişecek... ...ve sonuçta da bu daha mi azaltan evet. bir noktaya gelecektir diye evet. umuyorum. Evet. Lafımda anladınız. Nereye geleceğim? Derneğimize <gülüyor> Derneğimiz. geleceğim. Tamam. Evet pozitif yaşam derneğimiz ne zaman kuruldu hangi amaçla kuruldu bir tek hiv ve aids ile ilgili midir ...biraz derneğimizden bahsedelim bu bölümde. Ee, pozitif Yaşam Derneği... ...2005 yılında e, resmi olarak... ...faaliyetine başladı. Derneğin e, esas amaçlarından... ...birisi HIV pozitif kişilerin... E, ...ve yakınlarının... E, ...bütün haklarını korumak ve hak savunuculuğu... ...yapmak, tedaviye... E, ...ve ilaçlarına sorun yaşamadan... ...ulaşmalarını sağlamak. HIV ile yaşayan ya da yaşamayan... ...yani aslında şu an negatif olan ama... ...pozitif olduğunu bilmeyen insanlara ulaşmak. Ve evet. dolayısıyla tamamen... ...iyle yaşayan kişiye destek olmak... ...için kurulan bir dernek. Yani... ...bir devletle veya bir başka... ...kurumla çok ilintisi yok. Yok. Ya, tamamen yani, bir sivri öz, toplum öz kuruluşu. Evet. Yani. evet. Öz öz STK... <gülüyor> Hani, e, 2005 yılında global fondan e, belirli bir e, miktarla e, Türkiye'ye hibe edildi. O hibenin bir kısmıyla Posveşam Derneği Destek Merkezi dediğimiz şu an benim de çalıştığım bu merkez kuruldu. Bu merkezde e, bir tane tıbbi danışmanımız var. Çok bir güzel. tane psikologumuz var. E, beslenme ve diyet uzmanımız var. Hı. Ve hukuk danışmanlığı veren bir avukatımız var. Enfeksiyon uzmanımız da evet, var. Enfeksiyon uzmanımız evet enfeksiyon uzmanımız da tıbbi danışmanımız da var. Normalde Türkiye Türkiye'deki e, tedavi daha doğrusu takip şeklinde hivs kliniklerde takip edilen bir durum değil. Yani hepatit ya da diğer enfeksiyonlarla takip edilen bölümlerde de aynı şekilde hivle ile alakalı takip hı hı. yapılıyor. Dolayısıyla da kişilerin doktorlarıyla, hekimleriyle geçirdiği vakit neredeyse çok az. Dolayısıyla da aslında hasta hekim ilişkisinin önemli olduğu bir takip gerektiren durum olduğu için... Dernek aslında büyük bir açıyı kapatmaya başladı. Aynen ağzından ağzınız gerçekten çok ciddi bir eksikliği ve açığı kapatıyorsunuz. Hı. Yani toplumsal anlamda bakıldığında gerçekten e, bu konuda bu dernekte görev alan tüm arkadaşlara e, bir kez daha teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Peki efendim şimdi biraz şeye geçerim isterseniz e, hayatın e, pratiğine yaşamını e, sizin gözlemlerinizde almak isterim. Ve bu arada hı hı. da e, tabi derneğimizin e, neler yaptığı konusunda da hı hı. bizi dinleyenler biraz daha fikir hı hı. sahibi olacaklar. Şimdi önemli bir olay tabi ilk defa başına geliyor ve e, hivli olduğunu hı hı. anlayan bir şahıs hı hı. Hı hı. bir şekilde e, öğrenip sizi buluyor. Evet. Onun biraz ruh halinden psikolojisine değinelim. Siz ilk karşılaştığınızda Hı -hı. size geldiğinde Hı -hı. nasıllar ve siz o karşılamadan sonra neler yapıyorsunuz biraz Tabii o tarafından yani açarsak. Tabii yani ilk kapıdan girdiğinde neler yaşıyoruz o, aslında o, onu. O korku imparatorluğunu Hı -hı. yok etmek için e, o olaya pozitif bakmak için sizlerin çok önemli katkıları olduğunu biliyorum. Bunu biraz daha açarsak. Hı -hı bu konuda da cesaretsiz kişilere de belki Hı -hı. E, bir şey vermiş oluruz. E, bir i̇nsanlar genelde e, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı test yaptırmıyorlar. Ya evlilik öncesi testlerde Değil ya o da önemli. öncesi yani testlerde hiçbirimizde yani, öyle yani, bir bilinçli bir, evet, bir ama ben bunu gideyim, bir yılda test veya iki üç yılda bir yaptırayım deme evet, alışkanlığımız evet. gerçekten ben dahil hiçbirimizde yok. Yani kişiler yarattı. bunu öğrendiklerinde aslında en beklemedikleri anda öğrenmiş oluyorlar. Evet. Yani evlilik hazırlıklarınız var. Evlilik evet. iştenle müracaat ediyorsunuz ve sonuç pozitif çıkıyor. Ya da bir ameliyata gireceksiniz. Ameliyat öncesindeki testi öğreniyorsunuz. Yani dolayısıyla da hani kişi bir anda bütün hivesle alakalı bildiği her şeyi düşününüz aslında toplumun genelini düşündüğünüzde hani bir defa etiketlenmiş bir hastalık. Belirli grupların ya da belirli insanların hastalığıdır diye lanse edilmiş bir hastalık. Maalesef, evet. Bir kişi bunu öğrendiğinde ...kendini bir suçlama... ...durumuna giriyor. Ya ben ne yaptım... ...ya da bu bana nereden, nereden geldi ya da ben bunu nasıl yaşadım. Öncelikle yaşamış olduğu bu... travmatik andan kurtulabilmesi için... ...derneğe geldiğine ilk görüşmeye yaptıktan sonra... ...uzman psikologumuz... ...Murat Yüksel... E, ...aynı zamanda İslam Üniversitesi... Psikoloji giriş derslerini veren... E, ...bir uzmanımız. Evet. E, kendisi... ...bu travma sürecini... E, ...kişilerle beraber yöneterek... ...hani bu travma sürecini atlatmasını sağlıyor. Daha sonraki durum... Tedavi nedir? Tedaviye ulaşma ile ilgili herhangi bir en, e, engeli var mı? Sosyal güvencesi var mı? Hangi hastaneye ne şekilde ne zaman gidilir ve tedavi süreci nasıl başlar? Bununla ilgili tıbbi danışmanlığımıza yönlendiriyoruz. Çoğu zaman bizler de konuşuyoruz. Onun dışında bazen kişiler hani HIV ile alakalı direkt ölümcül olarak düşündükler için acayip şekilde yemek yemeye başlıyorlar. Daha sağlıklı olayım, daha güçlü olayım ve gereksiz e, kilolar alınıyor. Ya da kullanmış oldukları ilaç rejimlerinden dolayı yan etkilerden dolayı, bazı yan etkilerden dolayı kilo alabiliyorlar. Bunun da e, diyetisyenimiz tarafından konsol kontrol edilebiliyor öyle. olması için hı hı. randevu olarak bu hizmetten de yararlanıyorlar. Sadece HIV ile alakalı ...iyi olduğunu öğrenip bunu e, düşünmeden ya da hani kötü bir niyet olacağını hissetmeden iş yeriyle paylaşan ve işten çıkartılan arkadaşlarımız ya, olduğunda da var, aslında ya. e, yasal olarak ne hakları var ve yasal olarak ne yapılabilir... ...bununla ilgili de hukuk danışmanlığı alabilecekleri bir avukatımız var Habibe İlmaz Kayar. Bir de akran danışmanlığı dediğimiz bir danışmanlık şekli var. Yani yeni tanı alan arkadaşımız bu süreci beş altı yıl önce deneyimlemiş başka bir HIV pozitiften nelerle karşılaşacak ya da neler yaşayacak bu süreci deneyimlemiş birisinin ona yol göstermesiyle bu süreci çok daha rahat atlatıyor. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Yani i̇yi düşünmüşsünüz. Evet. evet. Harika. Bütün bunları yapıyorsunuz. Hı hı. E, siz cennetliksiniz. E, <gülüyor> peki efendim yoğunluğunuz nasıl dernekte bütün gününüz şimdi yoğunluk bazen çok yoğun oluyoruz bazen eee ...ilgilendiğimiz vakalarla ilgili takiplerle alakalı bir yoğunluk oluyor. Ama hani, yeni gelen tanı sayısı bazen ayda yirmi kişi gelirken bazen ayda altı kişi geliyor. Ya bu tamamen Çok hani. Evet. Yani. Ama toplam vermiş olduğumuz hizmet sayılarından kısaca bahsedeyim size. Ne tane sevindiriyor? Ee, Ağustos 2006'dan 31 Kasım 2010'a kadar e, toplam 650 635 pozitif kişiye hizmet verdik ve yakınına dolayısıyla. Çok güzel. Bu hizmetler psikolojik, psikiyatri, beslenme. ...akran, tıbbi danışmanlık ve hukuk danışmanlığı... ...olmak üzere 4257... ...hizmet sağladık. Normalde hani bazen... oluruz ama Sağlık Bakanlığı hani sayılar... ...düşüyor dediği süreçte bile... Hani ...son bir senelik sürede... ...aslında hani sayılar düşmüyor... düşmüyor ...görüyoruz yani biz. Yani burada da hani... ...normalde 2008... ...2006 yılında 290... 2007 yılında 376, hı hı. 2008 yılında 450, Artmış. 2009 yılında 528 Oo, kişi. 2010'un evet, ilk 6 ayında 279 kişi. Ama bizim i̇ki, hani ilk 6 ay. Evet, ilk 6 ay. Çarpı bizim ilk desek yine 400 küsür olacak yani. Ama bizim dernek değil. olarak ulaştığımız 2006'da 70 kişi, 2007'de 115 kişi, 2008'de 130 kişi, 2009'da 193 kişi, 2010 127 kişi. Yani evet. Evet yani Siz, çok sizdeki artış sevindirici. Yani <gülüyor> sizden belli, <gülüyor> ya bize ulaşıyor olmuş olmaları gerçekten olmaları önemli. O tarafı evet. sevindirici. Yanlış evet. anlamasın dinleyenler. Yok, e, yoksa tabii ki rakamları düşmesinden hepimiz Hı hı. Peki efendim biraz da bu e, rastladığınız yani hasta mahremiyetine girmeyecek hı hı. şekilde eee bizle paylaşacağınız e, dramatik veya hı hı. sevindirici de olabilir. Bunu ne O zaman senin? güzel şeylerden yani konuşalım. Bir, A, yani güzel örneklerimiz kesit, de var. Keşit alalım hmm. e, Yani örneğin hani var, var. yeni durumu öğrenmiş e, hipo bir baba ...öğrendiği andan itibaren derneğe gelene kadar... ...geçirdiği altı aylık bir süreçte... ...çocuklarına sarılamamaktan dolayı... ...çok üzgün yeah. ve kötü hissediyordu kendini... ...hani... Bilmiyor da nasıl bulaşır, nasıl bulaşmaz, kendisine nasıl bulaşır Bu da çok önemli değil aslında. Bundan sonra hayatının diğer kısmında tedavi ve ilaçları önemli olan. Yani çocuklarına sarılamamanın altı aylık boşluğuyla gelmişti. Ama hani psikolojik danışmanlık ve akran danışmanlığı sayesinde son derece normal bir sürece girdi. Şimdi aynı şekilde hani kendisi gibi yeni tanı alan arkadaşlara destek olmaya başladı. Yani destek aldığı yerden aslında destek veren konumuna geçti ve dolayısıyla bu güzel bir örnek. Onun dışında e, işten çıkartılma yaşayan bir arkadaşımız bireysel olarak açtığı hukuksal mücadelede işe iade kararını kazandı ve e, işe iadesi çıktı. Aynen. Çünkü HIV bir sağlık problemi ve işine yapmasına e, herhangi bir negatif tutum gerçekleşmediği için haksız yere işten çıkartılmış oldu ve bununla ilgili bir hukuk mücadelesinde kazandı ve şu anda ni e, çoğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyor çünkü iç hukuk yollarını kullanmak için kişiler mahremiyetlerini açıklamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla şu anda 16 tane dava devam ediyor. Onların da sonuçlarını bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Peki e, Sayın Erkaymaz, çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Bu soru. Güzel bir program yaptığımız sanıyorum. Çok ederim Ben bir de çok keyif de hakikaten aldım. hakikaten çok ayrıntılarıyla bilmediğimiz noktalarda bizlere çok ciddi ışık tuttunuz. Hı hı. Diliyorum bizi dinleyenler de bu programdan pek çok şeyi almıştır diye umut ediyorum. Çok güzel mesaj vereyim. Lütfen. O zaman sevinirim. hiçbir şekilde HIV testi yaptırmaktan korkmayın. Eğer HIV testi sonucunuz pozitif çıkarsa bu hayatın sonu değil. değil. Düzenli takip ve tedavili. Bu durumla sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler. Peki efendim, çok güzel bir mesajdı. E, dinleyenler de bu mesajı almışlardır diye umut ediyoruz. Hı -hı. Tekrar teşekkür ben ediyorum zaman ayırdığınız, programımıza geldiğiniz için Bey. çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, bu ayki konumuz önemliydi. HIV ve nedir? Nasıl bulaşır? Nelerle bulaşmaz? E, HIV ile yaşayan arkadaşlarımızı dışlamamanın önemine değindik. E, etraflıca sanıyorum bu konuyla ilgili. Ben de dahil hepimiz e, belli bir fikrinde sahibi olduk. Ayrıca Pozitif Yaşam Derneği'nin ne kadar olumlu bir dernek olduğunu, çok e, neler yaptığınızda e, birebir öğrenmiş ve tanımış olduk. Ben tekrar Erkaymaz'a teşekkür ediyorum. Teşekkür e, Bir sonraki ayda farklı bir konu ve konukla beraber olmak dileğiyle tüm dinleyenlere de tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize esen kalın efendim. Ayda Bir Hazırlayan ve sunan eczacı Mustafa Turunç.